Bu da NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir stüdyo konuğum var ama ona dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Ahmet Okan'a bir kez de biz teşekkür edelim bölüme olan katkıları için. İki hafta önce sizlere duyurduğumuz gibi Mayıs ayı. Bizim için bir kutlama, bir yıl dönümü ifade ediyor Buğday Derneği olarak. Bu ay içerisinde bir dizi etkinlikle Şişli'deki %100 ekolojik pazarımızın kuruluşunun 10. yılını kutluyoruz. 10 yıl boyunca Türkiye'de hem organik üreticilere yeni bir yer alan açan hem de sağlıklı gıdayı ulaşılabilir kılmayı hedefleyen projemiz aynı zamanda bir buluşma noktası olarak da hizmet ediyor. Ve bu hafta sonunda benzer bir etkinlik var yıllar içinde ev sahipliği yaptığı etkinliklere. 7 Mayıs Cumartesi günü gerçek temizlik atölyesi gerçekleştiriyor olacağız ve ardından da bir kitap imza günümüz var. E, bu atölyeyi ve kitap imzasını e, yapacak olan, bizlere yardımcı olacak olan e, buğdayın gönüllülerinden ve aynı zamanda zehirsiz evin kurucularından Mercan Yur Yurdakuler, Ulay Engin bizlerle. Hoş geldin Mercan. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hem bugüne kadar da birlikte de biz bir sürü şey yaptık da içerisinde bu gönüllü faaliyetlerin hem de bugün geldiğin için. Hoş geldin tekrar. <gülüyor> Hoş buldum ben teşekkür ederim Şimdi e, hoşuma giden bir tanım oldu hem kitabın arkasında da şimdi ben de baktım Zehirsiz Evin hanımı olarak tanıttığım bir e, parça var <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Zehirsiz Evi de tabi bir dinleyenlerimize de anlatmak için ne olduğunu anlatarak başlayabilir miyiz? Hı hı. Nedir Zehirsiz Ev? Tabii ki e, ZehirsizEv.com zehirsiz adresinde bir blog olarak başladı bundan dört yıl önce ee, ama tabii hikayenin daha öncesi var Yani bu 9-10 yıllık bir hikaye Ben işte çocuk sahibi olduktan sonra e, Yaptığım e, Satın alırken e, yaptığım seçimlere biraz daha dikkat etmeye başladım Ve daha doğal alternatifleri araştırmaya başladım Pek çok kişi gibi ee, Daha ilk başlarda tabii ki şey yoktu Hani böyle bir blog yazayım Bunu yayayım, e, ya. bunu yayayım Hiç öyle bir fikrim yoktu Kendi kendime denediğim Tarifler vardı sadece. Hı. Bunlar böyle sayıları arttıkça e, bir süre sonra neden paylaşmıyorum? Neden? Deneme yanılmaların da evet, sayısı evet. herhalde artmış. Çünkü tecrübe birikimi oldu. Tabii. E, böyle sadece etrafımdakilere anlatıyordum ilk başta. Böyle bir şey denedim. Şöyle oldu, sen de deneyebilirsin filan diye. Sonra e, belki başkaları da ilgilenir diyerekten e, bu siteyi kurdum. Ve ondan sonra gerçekten hiç beklemediğim bir şey. <gülüyor> i̇lgiyle. <gülüyor> ilgiyle karşılaştım ee, o vakitten beri de böyle güzel He. bir macera olarak devam ediyor. Ben de onu soracaktım çünkü hani seni tanıdığım kadarıyla böyle kimya ile ilgili bir mesleki bir bağın yoktu o yüzden bir başlangıç noktası yine aslında çocuklar oldu herhalde. Değil Hiç mi? yok evet e, alakam yok kimya ile uzaktan yakından e, yani. Kullandığım, denediğim e, maddeler zaten çok e, zararsız, masum maddeler olduğu için hani öyle bir çekincem de olmadı. E, rahatlıkla denedim ve kullanmaya başladım. Aha, peki bilginin ilk kaynağı nereler oldu yani? İlk hani bu formülleri nasıl denemeye başladın? Aileden ee, gelen bazı bilgiler de oldu mu yoksa hayır, internet? Hayır, yok. İlk başta aileden gelen bilgiler hiç yoktu. E, yabancı blogları takip ederek başladım. Evet. Türkçe pek kaynak yoktu o sıralarda. Hı hı. Ee, o bloglarda bulduğum tarifleri deneyerek e, başladım. Ondan sonra işte insanlarla konuşmaya başladıkça... ...ha bak benim anneannem de şöyle bir şey kullanırdı... İşte bizim köyde de şöyle yapılırdı diye sonra sonra giriyoruz. Sonra böyle sonra harikadan. ha ha evet onları dinlemeye duymaya biriktirmeye başladım sonradan. Yani bu şeyin de aslında enteresan bir örneği yani birkaç kuşak içerisinde ne kadar hızlı bir şekilde bilgi kaybolabiliyor <gülüyor> sonuçta biz büyük şehirler içerisinde 2-3 kuşakta hani temizliğe farklı bir bakış açısıyla yaklaştığımızdan ya da bir tüketim aracı haline geldiğinden. O eski bilgiler maalesef bir anda yok olup gidebiliyor ve işte Kesinlikle. yabancı bloglardan başlamak zorunda kalıyoruz. Evet evet yani aslında hatırlamak çok mümkün hala e, hala işte anneannelerimiz hatırlıyorlar Hı. bir sürü şeyleri. Ama gerçekten Çabuk unutuyoruz öyle. hızla. Doğru. Şimdi isim biraz ipucu veriyor. Hani çıkış noktası ile alakalı ama biraz detaylarına da girebiliriz. Şimdi evlerimiz bugün zehirli demek ne kadar doğru? Çok mu ağır oluyor <gülüyor> yoksa gerçekten öyle mi diyebiliriz? Yani ben böyle çok korkutucu ifadeler kullanmayı sevmiyorum ama... E Evet yani evlilik. <gülüyor> Yapacak bir şey yok öyleyse. Başka türlü nasıl söyleyeceğimi bilemedim. <gülüyor> Tabii bu, bu aslında iki bacaklı bir şey yani. Hem e, bu kullandığımız temizlik malzemelerin... ...temizliyoruz zannederek kullandığımız temizlik malzemelerin diyelim. E, bir kendi sağlığımız, kendi Hı -hı. bedenlerimiz üzerindeki bir etkisi var. Bir bunu konuşabiliriz. Bir de e, çevre üzerinde hem üretimi hem daha sonra hani Hı -hı. biz onu lavabodan vesaire nereden Hı -hı. gönderiyorsak gittiğindeki etkileri var. Hani bugün kolay ulaşabildiğimiz bize sürekli reklamları yapılan bu ürünler tabi her birinin farklı özellikleri var ama genel olarak neler söyleyebiliriz sağlığımız hmm. üzerindeki etkilerinden başlayabiliriz sağlığımız üzerindeki etkileri en basitinden e, alerjik tepkilerle başlıyor işte deride kaşıntı işte nefes almakta güçlük vesaire gibi e, biraz daha ciddileşerek işte astım e, migren gibi e, bir takım sorunlara sebep oluyor bunların ataklarını tetikleyebiliyor ee, biraz daha e, ileri gidersek işte e, bunlar vücutta birikerek e, endokrin sistemini değiştiriyorlar. Yani hormonlarımızın e, çalışma biçimiyle oynuyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla pek çok hormonal bozukluğa sebep olabiliyorlar. E, kullanılan kimi maddelerin e, kanserle ilişkili yani kansere yol açıyor demeyeyim doğrudan hı hı hı. ama kanserle ilişkili olduğu biliniyor. Ee, ve uzun süreli kullanım sonucunda işte başka maddelerle de birleşerek e, vücutta birikerek e, kansere yol açtığı düşünülüyor. Hı hı. Ve bunları biz aslında evimize iyi bir niyetle <gülüyor> yani temizlik e, amacıyla evet. soktuğumuzda... Yani bu ürünlerin tabii döngüleri de çok çok hızlı bugün e, ulaştığımız bu tüketim dünyasında. E, piyasaya verilmeden önce tabii ki belki bazı testler yapılıyor, yapılıyor ama... Yapılıyor ki. Bunların ne kadar süreyle insan hayatı Hı -hı. üzerinde ya da çevre üzerindeki etkilerindeki bu zaman aralıkları her evet. zaman konuşulan bir şey. Yani kaç yıl insan üzerinde e, bunun etkileri... Evet yani çünkü e, kullanılan maddelerin çoğu pek... E, Uzun süredir kullanılmayan maddeler yani daha <gülüyor> genç maddeler son işte 50-60 yılda laboratuvarlarda üretilmiş maddeler bunların uzun vadeli etkilerini henüz bilmiyoruz. En fazla bir kuşak üzerinde denenmiş evet. ve bu da çok fazla bizim elimizde veri olmadığı <gülüyor> anlamına geliyor. Bu sağlığımız üzerindeki kısmıydı bir de tabii hep şu aklıma geliyor eskiden bu hani belki şimdi kaybettiğimiz dediğimiz bilgilerde Temizlik için kullandığımız ürünlerde de hep bir döngünün parçası olma hali Hı -hı. var. Yani benim gördüğüm kadarıyla en azından. işte ne kullanılıyormuş? Belki kül suyu Hı -hı. kullanılıyormuş. Ya da işte kahvenin dibini bugün atıyorken evet. belki başka bir şeyi temizlemek için kullanıyorsunuz. Orada bir döngü var. Yani başka evet. bir şeyi tekrar alıp yine işler bir hale getiriyorsunuz. Ama bugün baktığımızda Nereden geldiğini, yani nasıl bir üretime sahip olduğunu ya da nereye gittiği konusunda ve daha sonra ne etkiler getirdiği konusunda çok bir bilgimiz yok. <gülüyor> Çevre üstündeki etkilerini dolayısıyla aslında görmüyoruz. Bu, bu açıdan baktığımızda. Görmüyoruz ama ediyoruz. tabii ki toprağı, suyu, havayı hepsini kirletiyoruz bu attığımız e, kimyasal maddelerle. E, bunların bir kısmı doğada çok yavaş çözünüyor. E, kimisi çözünmüyor. E, kimisi işte kanalizasyonda başka maddelerle birleşiyor ve... ...olduğundan daha da tehlikeli bir maddeye dönüşebiliyor. Hı -hı. Ee, tabii o atık su sistemlerindeki bakteri dengesini de çok değiştiriyor bu maddeler. Özellikle Hı -hı. çamaşır suyu gibi ürünler. Çok ee, kuvvetli kimyasallar. Evet. Çünkü evet. Yani hani Hı -hı. Her zaman kullanılırken de bu kadar uyarı yapılması boşuna olmayan evet, bir sürü kimyasal var. Yani doğal döngü tamamen bozulmuş oluyor dediğin gibi. Bu aslında biraz da bizim temizlik algımızla da alakalı. Yani yıllar içerisinde olan ben de hep şaşırırım. Olabildiğince böyle ürünleri ben de almıyorum. Kendi evimde kullanmıyorum. Ama hani bir markete gittiğinizde göze çarpıyor. Yani bu ürünlerin üzerinde kullanılan... E ...artık fantastik diyebileceğim... ...işte kokuyla ile ilgili tabiller... Hı hı. ...yani evime niye bir yağmur ormanları... ...kokusu getirmek istiyorum ya da ne bileyim... ...buz ferahlığı gibi böyle hiç aslında bir şey de... <gülüyor> ...ifade etmeyen acayip <gülüyor> acayip, acayip kelimeler... 6 ay kalıcı parfüm yani gibi bir şey var. parfüm <gülüyor> Ya da böyle en çok köpüreni... ...en iyi <gülüyor> temizliyormuş gibi... ...temizlik algımızı da aslında biraz... ...sorgulamamız gerekiyor değil mi bugünlerde? Evet evet kesinlikle yani bence bu temizlik... ...algısının... ...başlıca iki ayağı var... ...bir tanesi bir... Bakteri fobimiz var. Hı -hı. Ee, yani o bakterilerin yüzde %99 99.9'unu öldürmemiz, öldürmemiz gerektiğini gerekiyor. düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Ee, onların yaşamasına izin vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Bütün bu doğal e, döngünün devam edebilmesi için. E, i̇kincisi de e, işte daha beyaz olsun, daha güzel koksun. Hı -hı. Takıntımız var. E, bu da öğrenilmiş bir şey aslında. Yani. Hı -hı. Temizliğin e, bir kokusunun olmaması gerekiyor. E, Hı -hı. İlla böyle e, kocaman köpükler görmemiz gerekmiyor. Aslında bir şey kokuyorsa bu kirlenmiş diyebilirken sonra başka bir şey evet. kokutturmaya çalışmak için... ...çok neler <gülüyor> etkileniyor yani <Evet>. içine. <gülüyor> Doğru. E, peki... Senin paylaştığın bu zehirsiz evde de kitabından da bahsedeceğiz. Burada senin paylaştığın formüllerin peki hani farkın en azından maddeler olarak <gülüyor> içerisinde. Hani bunlar ne gibi farklılıklar getirebilir bir insan kullandığında bunları evinde? Bu maddeler bir kere yüzyıllardır kullanılan maddeler. Dolayısıyla hani biraz önce dedik ya bu kimyasal maddeler çok genç, çok <gülüyor> yeni bulunmuş maddeler. ...ve etkilerini bilmiyoruz diye... ...bunlar artık kanıtlanmış. Hani Birkaç insanlara. örnek vermek gerekirse hani içeriklerden... İşte ...en basitinden karbonat ve sirke... ...çok kullanılıyor. Hı. Veya işte limon suyu... Hı. ...evet işte zeytinyağı sabunu... Hı. ...Arap sabunu... Hı hı. ...bunlar hem çok kolay... ...ulaşılabilir... ...hem işte pek çok evde... ...mutfakta zaten bulunan... ...işte bir kısmı da kolayca aktarlardan... ...elde edilebilen maddeler... Hı hı. Yani yine baktığımızda bir şekilde döngünün içinde olan ya da <gülüyor> içine tekrar katabileceğimiz materyalden evet, evet. bahsediyoruz burada. Burada herhalde tabii sonuçta niye böyle şeyler insanların hayatına girdi? Niye bu hani zararlarından bahsettiğimiz kimyasallar? Belki zaman olarak hani bize bir şey kazandırdı. Bugün hani çok takıntılı olduğumuz zamanım yok. <gülüyor> evet. vesaire. Şimdi tabii bu formüllerle karşılaştığında da herhalde insanlar sana da söylüyordur. Ya ama bunları hazırlamak çok zaman tabi Tabii tabii. Gibi. Tabii. Ee, yani burada tabii bir formül paylaşmamız çok kolay değil zaten bunlarla ilgilenenlere hem tekrar duyuracağımız etkinliğimize bekliyor olacağız hafta sonu ama en azından birkaç böyle pratik öneri vermek mümkün olursa hani ilkelerle en azından <gülüyor> hani insanlar bu konularla ilgili bir şeyler düşündüğünde bir fark yaratmak için evlerinde neler yapabilirler nasıl ilkelerden bahsedebiliriz? <gülüyor> En basitinden bence bütün o e, temizlik ürünlerini bir kenara koyup... ...Arap sabununa ve e, zeytinyağı sabununa dönebilirler. Hmm. Yani onların temizleyemeyeceği bir şey yok. E, aşağı yukarı her şeyi temizleyebiliyorlar. Hmm. E, onun dışında hani bir şey ovmak gerektiğinde karbonattan yararlanılabilir. Beyazlatmak gerektiğinde. <gülüyor> e, onun dışında e, parfümlü ürünlerden mutlaka kaçınmak hmm. gerekiyor bence. Bu çok temel bir ilke. Hmm antibakteriyel ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Hı hı. Yani bir sürü ilke daha sayabiliriz belki. Hani gıda konusunda girmeden önce de konuşuyorduk. Hı hı. Hani bugün etrafımızda çok da, çokça işlenmiş gıda ürünü de var. Mesela kendi hayatımda benim uygulamaya çalıştığım bir pratik. Hani içindekileri hı hı. okuduğunuzda zaten hani orada gördüğünüz malzemelerin Çoğu işlenmiş gıdada bir kısmını tanımıyor oluyorsunuz. Yani evet. burada ikinci soru ben bunu niye bedenime alayım hı hı. oluyor. Aslında aynı şeyi belki bu temizlik malzemeleri için de yapabiliriz. Ee, Büyük ihtimal gidip içeriğini okusak hiçbir şey ifade etmeyecek Hiçbir şey ifade şey. etmeyecek bir sürü orada işte e, telaffuz etmekte bile zorlandığımız e, bir sürü Aha. madde yazıyor. E, tabii bunları yiyip içmiyoruz diye biraz daha rahat davranabiliyoruz. Ama sonuçta hani soluduğumuz havadan işte Hı -hı. E, cildimize değen e, herhangi bir maddeden hepsi vücudumuza Sürekli giriyorlar aslında bir şekilde. Sürekli onları söyleyebiliriz. Evet. zeminine ya da işte çatalımıza bıçağımıza vesaireye. Evet kesinlikle öyle. O yüzden öyle. onlar da orada bir etki mutlaka bırakıyorlar. Hı -hı. Evet yani o temizlik ürünlerinde de. Ee, etken madde diyeyim hani Aha. temizlik işini yapan maddelerin dışında işte koruyucular var, raf ömrünü uzatmak için eklenen e, parfümler var, ondan sonra renklendiriciler var, boyalar var, sadece gözümüze biraz daha hoş görünsün diye. Hı hı. Ee, yani bunlar aslında e, hiç ihtiyacımız olmayan yine maddeler. Yine aslında e, belki ikinci bir etkisi ama yine onlar için e, harcanan bütün o e, hem tedarik zinciri içerisindeki çünkü o kadar çok süreçten geçiyor ki yani karbon ayak izi olarak baktığımızda <gülüyor> da çok çok enerji yoğun. ...ürünler olduklarını söyleyebiliriz. Tabii. Aynı zamanda paketlemeleri için kullanılan... ...plastik vesaire gibi petrol türevlerinin de... ...yine türlü zararlarını saymak mümkün. Ee, ama bu tip formüllere geçerek... ...daha doğrusu hatırlamaya başlayarak... Hı hı. ...yani yeni şeyler icat edilmiyor dediğin gibi... ...kuşaklar boyunca kullanılan... ...bir sürü evet. pratik ve maddeden aslında... ...biz tekrar temizlik algısını değiştirmekten bahsediyoruz... Bununla ilgili de dediğim gibi bir etkinlik var. Şimdi hem kitabından hem de etkinlikten programın ikinci yarısında bahsedelim istersen. Şimdi bir müzik arası tamam. verelim. Müzik aramızda Aliya'ya bir şekilde selam göndereceğiz. 89 yılında Türkiye'de çevre hareketinin en büyük eylemlerinden birine sahne olan Aliya, tabii yıllardır bildiğiniz gibi endüstriyel kirlilikle karşı karşıya. Bu yetmiyormuş gibi dört yeni termik santral projesiyle de tehdit altında Aliya. 4-15 Mayıs tarihleri arasında 13 ülkede fosil yakıt karşıtı harekette bazı eylemler düzenlenecek. Bunların Türkiye ayada, Aliya'da. Siz de dünya ile birlikte fosil yakıtlardan kurtulmak için başlayan harekete bir ses vermek istiyorsanız, 15 Mayıs'ta Aliya'da bir eylem var. Geçmiş 89 yılındaki eylemle özdeşleşmiş şarkılardan birini dinleyeceğiz. Şimdi bulutsuzluk özleminden acil demokrasi. Bir, bir, iki, üç, dört. Bu günlerden öksetti başım final. Sola çapdım habire. Her yanım yana bere içinde kalbim. Ne hava bedava su haller, dönemleri, sıkı yönetimler. Şimdi sırası değiller yer suçları idam cezası 141 142 adalet mülkün temeli archy never ceases archy democracy meselesi, Ateistler yeşiller, hor görülen cinsler, nesli tükenen kaplı bağlar. 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına armağan olmuş ilkokulda. Düşeneşkiler keskinlisin diye böyle bir de silahım. Acil demokrasi, acil, acil demokrasi. Apresente. Pogetada başım yine. Saç yaptım, soba çaptım avere. Hai abbiamo mia la vera Sadece Aliya için değil... ...bugün hayatımızdaki birçok şey için kullanabileceğimiz bir kalıp... ...acil demokrasiyi dinledik... ...bavutsuzluk özleminden... E, ...Mercan Yurdaküler Ulu Engin'le olan sohbetimiz devam ediyor... E, ...10. yıl e, etkinlikleri kapsamında... E, ...gerçekleştireceğimiz... ...gerçek temizlik atölyesi için kendisini konuk ettik... ...ve ilk yarıda e, hem zehirsiz evi... ...hem de e, evimizde kullanabileceğimiz... E, ...bize ve doğaya zarar vermeyecek... E, ...temizlik malzemelerinin önemini konuştuk... E, ...bir de yeni çıkan bir kitabım var... İstersen bundan evet. bahsedelim... Dediğin gibi birkaç sene önce başlayan yol bir kitaba da evrildi. Bu hani nasıl bir ihtiyaçtan doğduğu biraz kitaptan da bahsedersek. Yani aslında şöyle bir şey oldu. Ben böyle kitaplaştırayım hayalinde değildim. Hı hı. Hani en ilk başta yola çıkarken aslında bayağı da bir şey birikti. Bir kitap mı hazırlasam diye düşünmüştüm ama o sırada hani bunu... E, hayata geçirmenin pek yolu yoktu. Daha uzun bir yol gibi bugün hani bu aslında imkanlar Aha. içinde işte bir blog aslında daha kolay oluyor. Evet, evet kesinlikle. E, çoğu şey. Daha çok kişiye ulaştı blog kesinlikle e, doğru seçilmiş diye düşünüyorum. E, ama işte böyle bir teklif geldi. E, ondan sonra ben de e, tabii ki dedim neden olmasın. Hani Hı. aynı şeyi ben de düşündüm aslında hani bu çağda gerçekten bu kitap kullanılır mı? Ee, i̇nsanlar çok rahat internete ulaşıyorlar. Hı -hı. Ee, bütün bilgiler oradan ediniliyor vesaire. Ee, ama sonra e, kırsalda yaşayan arkadaşlar da çok desteklediler. Yani sürekli internet bağlantısı olmayan Hı -hı. veya e, tercihleri dolayısıyla Hı -hı. E, sürekli bilgisayar başında veya telefonunun başında olmamayı seçenler. Elde de... hissetmek <gülüyor> isteyen. Yani belki çok evet. eski kafalılık gibi görünüyor böyle yorumlar Yok. ama yani kitap her zaman Güzel yani, bir bence şey, almak ki. için bilgi en iyi kaynak haline... Ve gerçekten de iki ay içinde, iki ay bile tam olmadı galiba, ikinci baskıya girdi. Hı hı. Epey ilgi gördü, gayet de güzel gidiyor. Ben de hani baktığımda birçok tarifin paylaşıldığı bir kitap. Yani evin her, dönemi, her bölümünde sadece ev için değil işte kişisel bakım, anne bebek bakımı gibi hı hı. bir sürü şey. Yani ev dediğimizde sadece evet. temizlik belki aklı gelmemeli. Kişisel bakım ve işte anne bebek bakımı için de kullandığımız çoğu şeyde bir sürü farklı kimyasal var. Bunları sırf kitapta bırakmıyoruz. Bir de etkinlikle aslında uygulamalı olarak da hafta evet. sonu paylaşıyor olacağız. Dediğim gibi saat 11'de birde yüzde yüz ekolojik pazarımızda Şişli Feriköy'deki bir gerçek temizlik atölyesi gerçekleştireceğiz. Biraz evet. Bunu daha önceki senelerde de yapmıştık. Böyle yaz aylarında bir dizi olarak. Evet bunu yılda birkaç kez tekrarlıyoruz aslında Hı -hı. Ee, buğdayla beraber. Neler olacak evet. içeriğinde? Yani gelen biri nelerle beraber dönebilir? İçeriğin... Nasıl de çok temel e, birkaç tane temizlik ürünü olacak çamaşır deterjanı, işte bulaşık makinesi deterjanı, e, sıvı yüzey temizleyici, krem yüzey temizleyici e, bunları konuşacağız daha çok. ...ve de yapacağız hep beraber. Aha. Tekrar duyurmuş olalım... ...ücretsiz ve herkesin katılımına Hı -hı. açık olduğunu... ...pazar alanımızda saat 11'de başlayacak. Bu bahsettiğimiz formüller orada... ...birebir uygulanarak evet. hem hazırlandığını... ...hem de çok soru oluşuyor tabii... ...insanların kafasında ya bu gerçekten... hani ...nasıl işe yarayacak ya da işte şöyle yaparsam... ...böyle yaparsam farklı fikirlerle... ...bunları da aslında bir yandan tartışma şansı da... Evet orada. hem öyle olacak hem de hazırladığımız... ...numunelerden diyeyim... <gülüyor> <gülüyor> e, ...dağıtmaya da çalışacağız... Hı -hı. ...sonra evlerinde deneyip... E, ...gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu... ...kendileri de görebilirler... Zehirsiz en sevdiğim noktalardan biri oydu... ...yani orada da sürekli biriken bir tecrübe var... ...yani insanlar yorumlarla... Hı -hı. ...ya şöyle yaptım böyle bir sorun oldu... ...ondan sonra bunu böyle çözebiliriz... Böyle ...şöyle çözebiliriz diye... ...orada baya paylaşımcı bir evet, tartışma evet. da evet. ...görüyorduk... ...bu da onlara bir katkı olabilir... ...sonra 12'de de e, kitabın bir imza günü olacak... ...yine... Evet. Ee, orada da devam edebiliriz hem de e, sohbetlere. Ee, bir de mekanlı orası olduğu için ve hani bu da 10. yıl etkinliklerimizin e, hı hı. kapsamında olduğu için biraz pazarı da e, konuşalım. Başta biraz bahsettim Türkiye'deki e, organik gıda e, için gerçekten önemli bir e, taşlayabileceğimiz bir yer. E, %100 ekolojik pazar e, proje olarak. Tabii Şişli Feriköy'deki de bunların ilk adımı hı hı. 10 sene önce kurulan. E, senin hayatında nasıl bir yeri var pazarın? Nasıl görüyorsun pazarın yerini? Yani pazar tabii ki sadece e, organik gıda elde ettiğimiz bir yer değil. E, ondan çok daha fazlası. E, i̇şte sabahın köründe kalkıp gidip kahvaltı edebildiğimiz, işte çocuklarla vakit geçirebildiğimiz, ondan sonra orada e, uzun süredir görmediğimiz arkadaşlarımızı görebildiğimiz, e, karşılaştığımız veya Hı. buluşma yeri olarak e, seçtiğimiz ondan sonra veya işte bu ekoloji camiasında hep adını duyup işte işlerini uzaktan beğeniyle takip edip de bir türlü tanışamadığımız insanlarla <gülüyor> tanıştığımızda bir yer aynı zamanda. Doğru bir sosyalleşme alımı olarak. Kesinlikle öyle evet. ya yani sabah gelip sırf pazar alışverişi yapıp genelde gitmediğini görüyorum ben de. Ee, evet saatlerce orada vakit geçiriliyor gerçekten. Hı -hı. Ve dediğim gibi bir yandan da böyle etkinlikler içinde bir buluşma alanıydı. Bu hafta sonunda senin etkinliğin ...ne ev sahipliği yapacak. Evet. Ee, şimdiden teşekkür edelim. Ee, programa ben katıldığın için de... ...hoş bir sohbet oldu. Ee, diğer etkinlikleri de e, duyuralım. Çünkü dediğim gibi Mayıs ayı içerisinde... ...her hafta sonu bir etkinlik e, hı hı. olacak. Bu hafta sonu senin gerçek temizlik atölyenden sonra 14 Mayıs Cumartesi ikinci hafta sonunda Eko Kitap Günü gerçekleştiriliyor olacak. Burada ekoloji temalı kitapları yayınlamış yayın evleri pazarımızda olacak ve bu kitapları da indirimli olarak alabileceksiniz. 21 Mayıs Cumartesi ise bütün gün çocuklara yönelik birçok etkinliğimiz olacak. Gel Geloyna Çocuk Atölyesi, olumdan Masallar gibi. Yine hepsinin adresi Şişli Feriköy. 28 Mayıs Cumartesi ise Şişli %100 Ekolojik Pazar'ın 10. yıl kutlamasını ve konserini yapacağız. Bomontia'da iş birliğiyle beraber pazara çok yakın bir yerde o günde bir konserimiz olacak. Bunun detaylarını da yakın zamanda iletişim kanallarımızdan duyuruyor olacağız. Tekrar bu arada pazarları da tabii tarihleriyle hatırlayacağız. Bugün Bakırköy'de. Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kuruluyor olacak. %100 ekolojik pazarlarımız. Sizleri buralara bekliyoruz. Ee, ve bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bu haftaki yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum. Ben Buğday Derneği adına Bora Hepinize iyi haftalar. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.